Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz ve gelecek olan arkadaşlarımız da hoş safa gelsinler inşallah. Rabbimiz e, aklımıza, idrakimize, fehmimize bir açıklık, e, kalbimize iman kuvveti, teslimiyet ve e, irademize, azmimize e, kendi katından bir destek versin de e, kelamını en güzel şekilde anlayalım en sağlam şekilde iman edip teslim olalım ve en zalif şekilde en doğru şekilde de hayatımıza uyarlayabilelim inşallah bu duayla başlamış olalım e, bugün biliyorsunuz e, geçen hafta söylediğimiz gibi Neml suresinden bir bölüme başlayacağız biz her seferinde her sureden bir bölüm seçiyoruz ve sadece o bölümü okuyup e, diğer sureye geçiyoruz çünkü asıl maksadımız defalarca söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre sonlarında kalan kısa surelere biraz daha geniş yer ayırmak ve işte çok daha çok okuduğumuz daha çok hayatımız boyunca tekrarladığımız o sureleri daha derinlemesine anlamaya çalışmak bugün de Nemil suresindeyiz 15. ayetten 31. ayete kadar olan bölümü seçtik yine geçen hafta ifade ettiğim gibi bu bölümleri seçerken de Mümkün olduğu kadar o surenin hususen ele aldığı bir konuyu bize tanıtan bir bölüm olmasına da gayret ediyoruz. Mümkünse işte Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde çok fazla tekrarlanmayan, özel olarak o sure içerisinde ele alınan bir konu varsa surede onu seçiyoruz buradan da Neml suresinden de zaten sureye de adını veren Hazreti Süleyman'ın ordusundan onun kuşlarla ve karıncalarla konuşmasından Kur'an-ı Kerim'de bu konunun nasıl ele alındığından ve Elmallah Hamdi Yazır'ın, tabi biz hak dini, Kur'an dili tefsirinden okuyoruz biliyorsunuz. E, bu konuları nasıl yorumladığından bahsetmeye gayret edeceğiz. İşte 15. ayetten 31. ayete kadar e, bu bölüm var önümüzde. E, tekrar başta ettiğimiz duaları Rabbimize tekrar ederek, O'nun bize yapacağı ikramlara sığınıp güvenerek başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. E, şöyle başlıyor bölüm. وَلَقَدْ Davude ve Süleymane <gülüyor> ilma. Biz Davuda ve Süleyman'a ilim verdik. Ve الْحَمْدُ لِلّٰهِ اللَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِنْ عِبَادِهِ Onlar o ikisi de dediler ki bizi alemlerden, mümin kullarından affedersiniz, mümin kullarının çoğuna taftil eden, mümin kullarının çoğundan bizi çeşitli faziletlerle üstün kılan Allah'a mahsustur hamd diyerek bize hamd ettiler. 15. ayet böyle arkadaşlar. Şimdi burada her bir ifadeyi ele alarak kısa kısa birer paragraf şeklinde açıklama yapmış Elmanlı Hamd-ı Ben de sizinle onları satır satır okuyarak paylaşacağım. Bir defa, Biz verdik, biz indirdik ablamına geliyor daha çok verdik bir dakika tekrar bakayım evet verdik biz verdik Kur'an'ın alim bir hakim ledününden verildiğini tefrik için irad buyurulan ikinci kısa olup Müfsitlerin zulmü inkar ile uğradıkları fena akıbetlerine mukabil muslihlerin ilmu faziletle erdikleri harikulade muvaffakiyetlere misal ve enbiyanın mucizesi zımnında evliyanın kerametine bir numune gösteriyor yani bu bölümün bize neyi anlatacağını şimdi özetledi Allah'ım Hamdi Tabii tabi benim onun sözlerini de size izah etmem gerekiyor bir defa bu ikinci kıssa diyor surenin başından itibaren baş tarafa bakarsanız zaten kısa bir kısmı geçmiş olduk orada Hz. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesinden bahsediliyor işte bu ikinci kıssada Kur'an'ın alim bir hakimle dünlünden yani çok hikmet sahibi, çok ilim sahibi, her şeyi bilen, her sözü, her davranışı hikmetli olan bir zatın katından verildiğini tefrik için yani bunu bir defa fark edelim, bunun bilincinde olalım. Bu Ne, ne deniyor buna Türkçe'de, günlük Türkçe'de? Ayırdında olmak, bunun farkında olmak. Yani e, Kur'an'ı okurken biz e, kimin sözünü okuyoruz? Nereden geliyor? Burada yazılı olan bu bilgi nereden geliyor? Yani bu konudaki bilincimiz zaten... Ee, sonrasında o öğren okuduğumuz ve e, mümkünse eğer anladığımız öğrendiğimiz o metnin bizim hayatımızda nasıl bir tesiri olacağını belirleyen en baştaki bu farkındalıktır arkadaşlar yani ne demek istiyorum ee, bir müsteşrik de Kur'an-ı Kerim'i okuyor bir İslam düşmanı veya işte Allah düşmanı birisi de açıyor Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve kendince hani bu kitaba sataşmak için yerler arıyor içerisinden efendim bir soğukkanlı ne iman eden ne inkar eden böyle sadece bir entelektüel merakla veya bir akademik araştırma merakıyla okuyan da okuyor işte çok inanan ama içeriğini hiç anlamayan sadece işte şunun için bu kadar bu sure bunun için bu kadar bu ayet diye okuyan da okuyor elhasıl bizim Kur'an'ı okuduktan sonra veya okurken onun bizim üzerimizde nasıl bir farklılık meydana getireceği tamamıyla başlangıçta bizim onu hangi niyetle okuduğumuza bağlı hangi farkındalıkla, hangi bilinçle okuduğumuza bağlı onun için kendi kendimize Kur'an okurken hep bunu hatırlatmalıyız yani ben şu anda kimin sözünü okuyorum, bu sözler kimin sözü, bunu kim söylüyor çünkü biraz sonra anlatacağı şeyler de Kur'an-ı Kerim'in hani bu konuda zihni net olmayanlara hiçbir şey ifade etmeyecek. Tam tersine gülünüp geçilecek bir çocuk hikayesi gibi bir fantastik hikaye gibi gelebilir. Birazdan söyleyeceği şeyler hakikaten ancak canı gönülden iman edenlerin kabullenebileceği ve anlamak için kapıların, yolların açılabileceği, yani ancak iman edene yolların açılabileceği bir bahis açacak Rabbimiz birazdan. Burayı önemli buluyorum, oraya geldiğimiz zaman tekrar ifade ederim. Ama şimdiden bir iki bir şey söyleyeyim önemli bulduğum için. Arkadaşlar bu akıl var ya, bizim aklımız, mantığımız, kavrayışımız, sorgulayışımız, inanışımız, reddedişimiz, yani... Bütün o inançları fikirleri üreten aklımız var ya arkadaşlar inan, inanca da yol bulabilir inkara da ne iman edenlerin hepsi çok zeki ne de inkar edenlerin hepsi çok aptal anlatabildim mi yani çok zeki insanlar da var inkar edenler içerisinde hiçbir şey anlamayan ama iman eden insanlar da var iman edenlerin içerisinde bu bize neyi gösteriyor elbette akıldan yola çıkarak elbette zaten aklı olmana, olmayana hitap etmiyor bu kitap biliyorsunuz yani mükellef olmanın birinci şartı akıl olmaktır akıl sonra bali olmak akıl bali olmak denir yani akıllı olmayan zaten dinin muhatabı değil o ayrı bir kategori. Yani aklının kendisine yaptığı rehberlikle imana varmış. İmana varmış olan kişi imana erdikten sonra arkadaşlar o inanca, o inanca adım attıktan sonra leap of faith diyorlarmış ona inanç adımını attıktan sonra arkadaşlar artık aklı o inandığı şeyleri ona izah edecek şekilde çalışıyor. Ve çok güzel, yani ben kendi adıma söylüyorum şahsen. Belki de aklım e, o kadar kuvvetli olmadığından da olabilir, bilmiyorum. Ama kendi tecrübemi sizinle paylaşıyorum. E, hakikaten insanın e, bu inandığı kitaba e, nasıl diyelim, getirilen itirazları cevaplayabilmesi için çok şey bilmesi gerekmiyor. Sadece çok iyi inanması gerekiyor. Eğer bir şeye çok iyi inanmışsanız akıl onun şeyini açıklıyor, gerekçelerini açıklıyor. Ve zaten siz hani akl, o aklınızı devre dışı bırakarak inanmadınız ki zaten akıllı ve bilinçli bir şekilde inandınız ona. Eğer hani o aklı da kullanarak inanmışsanız tabii bir de böyle tevarüs edilmiş inançlar var. Hani hiç üzerinde düşünülmeden sadece ailesi inanıyor dolayısıyla o da inanıyor öyle olunca onlar en, bir mum ışığı gibi arkadaşlar en ufak bir rüzgarda sönüveriyor o ışık ee, inkar eden de böyle arkadaşlar inkar eden de eğer hani düşünmüş taşınmış ve inkar etmişse o da inkarı için onun aklıda inkarı için malzemeler üretiyor ee, ben bunu iki sebebe bağlıyorum acizane ee, birincisi arkadaşlar Bizim aklımızın da üstünde bir, aklımızı da içine alan, kuşatan bir karar mekanizması var. Bütün varlığımızla birlikte verdiğimiz, yani hislerimizle, duygularımızla, sezgilerimizle, kalbimizle, aklımızla birlikte bir karar veriyoruz. O kararı verdikten sonra aklımız onun o kararı destekleyecek, onu müdafaa edecek gerekçeleri bize üretiyor. Birincisi bu. Dolayısıyla inkar edene de aynı şekilde. Çünkü... İnsan kendi iç dünyasında tutarlı olmak isteyen bir varlık. O tutarlılığa ulaşabilmek için de sürekli kendisine bir takım açıklamalar yapıyor. Mesela kendi davranışlarımızla ilgili de böyle değil mi? Diyelim ki mesela işte birisine çok öfkeli davrandınız ne yapıyorsunuz bunu kendinize yakıştıramıyorsunuz o öfkeyi sonra da hep kendinize onu açıklayacak gerekçeler üretiyorsunuz işte şöyle yaptı böyle yaptı ben ne yapabilirdim ki buna herkes kızar işte evet biraz hani fazla kızmış olabilirim ama o da hak etti yani çeşitli gerekçeler üretiyorsunuz inanç da böyle Arkadaşlar ikincisi ikinci sebep inşallah bunda yanılmıyorumdur bu e, biraz netameli bir tespit benim açımda e, arkadaşlar inanç e, yani bizim inancımız açısından söylüyorum inandığımız şeyler adın üzerinde iman konusu yani gaybi bir konu e, mesela işte hep aynı örneği verin iki kere ikinin dört ettiği kadar akli bir zorunluluk değil. Bu kadar kesin değil yani her aklı başında insan iki kere ikinin dört ettiğini bilir ya beş ediyor olabilir mi acaba demez? E, her aklı başında insan zorunlu olarak Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını peygamberlerin kitapların varlığını Aynen iki kere ikinin dört ettiği kadar zorunlu olarak kabul edecek şekilde bu çok kesin ve açık bir e, inkar edilemeyecek hiçbir gaybi tarafı olmayan bir e, hakikat olsaydı. E, hakikatin yani böyle görünen ve e, dediğim gibi işte aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve zahir olsaydı inanç konuları o zaman bütün akıllı insanlar iman ederlerdi arkadaşlar. Ve iman etmek bir imtihan konusu olmazdı. E, bir irade meselesi olmazdı. Bir ihtiyar konusu olmazdı. Yani biz şöyle demiyoruz. Evet ben iki kere ikinin dört ettiğini seçiyorum. Bu görüşü seçiyorum. Demiyoruz bakın. Çünkü iki kere iki dört eder yani bütün akıllı insanlar için dört eder ama inanç konusu böyle değil işte ee, inkar da edebiliyor akıl ve o inkarda şunu kabul ediyoruz ediyorum tabii ki bir Müslüman olarak yani o inkar e, aklın zorunlu sonucu olarak vardığı bir inkar değil. Ya için içine nefis karışıyor ya alışkanlıklar karışıyor ya propaganda karışıyor ya çıkar duyguları menfaat duyguları karışıyor yani çok daha dünyevi çok daha nefsani bir şey inkar etmek ya yani ben kendime de baktığımda mesela inkar etseydim hani Allah'a ahirete işte Haşa yani kitaba peygambere iman etmeseydim Hani hayat nasıl olurdu diye düşünüyorum kendi açıma, açımdan Dolayısıyla bir yani e, tutarlı bir insansanız dürüst kendi içinizde dürüst bir insansanız inanmak demek hemen arkasından bir e, düzen demek yani o düzene tabi olmanız demek işte az önce söylediğim şeye geldik şimdi önümdeki kitabın Allah'ın sözü olduğunu bakın arkadaşlar çok basit bir şey değil mi İlk okula giden bir çocuk bilebilir Kur'an Allah'ın sözüdür ama bunu hakikaten inanarak okuduğunuzda arkadaşlar e, kalktık masadan kapattık e, Kur'an-ı şimdi ne yapacağız peki okuduklarımız ne olacak yani Allah'ın sözünü okuduk biz az önce ne olacak ona aykırı yaşayabilecek miyiz ondan sonra bile bile yani. işte bu dürüstlük bu e, tutarlılık sağlıklı, ruhen sağlıklı her insanın zorunlu ihtiyacı olduğu için inkar bu bakımdan nefse daha şey gelebiliyor, cazip gelebiliyor. Çünkü nefse çok alan açmış oluyorsunuz. Dürtülere çok alan açmış oluyorsunuz. Efendim kuralların dışına çıkmış oluyorsunuz. Elhasıl arkadaşlar Kur'an'ın وَلَقَدْ اَتَيْنَا yani ee, mesela işte ait gelmeye bakalım. Veladı Ateina Davud ve Süleymana ilma. Biz Davud ve Süleymana ilmi verdik diyor. Öyle demeyip de Davud ve Süleyman çok alim insanlardı deseydi Allah Teala. Bu ilmin Allah katından değil. O da olabilir ama başka kanallardan da elde edilebilir bir ilim olduğu anlaşılacaktı. Halbuki ve la da o özellikle L ve qad harflerindeki te de hatırlatayım gramatik olarak. Efendim e, ne var yani e, dikkatimizi Cenab-ı Hak nereye çekiyor? Davud ve Süleyman'da bir ilim varsa ki birazdan o ilmin detaylarını göreceğiz. Bir ilim varsa bu onlara Allah'ın verdiği bir ilimdir. Bu ilmi Allah katından aldılar Diyor e, ve bu kısa e, surenin başından beri ikinci kısa bu konunun e, vurgulandığı birincisinde dediğim gibi Hazreti Musa ve Firavun anlatılmıştı e, ve ve orada müfsitlerin yani yeryüzünde fesat çıkaran bozguncuların zulmü inkar ile uğradıkları fena akıbetlerine yani müfsitler arkadaşlar iki açıdan zulmediyorlar bir ki biz zulüm deyince genellikle insanların birbirlerine yaptıkları haksızlıkları sadece anladığımız için inkarın bir zulüm olmasını çok böyle hemen aklımıza gelmiyor. İlk seçenek olarak aklımıza gelmiyor ama aslında şirk bir zulümdür, inkar bir zulümdür bu yüzden de bu yüzden de burada bir parantez açayım iyilik hareketine dair yazılar yazmaya gayret eden birisi olarak şu Bakara suresi 177. ayeti kerimenin ee, bende açtığı yani bambaşka bir boyutu anlatmaya çalışan bir insan olarak arkadaşlar ahlakın yani zulmün zıttı olan adalet, hakkaniyet, vicdan, dürüstlük, her şeye hakkını vermek, herkese hakkını vermek, bir karıncayı bile incitmemek, işte bir kuşun bile hakkını düşünmek. Bütün bu mesela beni çok rahatsız ediyor meyve ağaçlarının böyle tamamen filelerle sarılmış olması. Yani neden kuşlar yemesin yani hiç yemesin? Ee, çok yani kurduğun kuşun hakkına da göz koyduğumuz için belki de tarımda, ee, arkadaşlar bir takım belalar bize geliyor, bilmiyorum yani bunları tamamen sezgisel olarak söylüyorum. Şimdi e, or neyi görmüş oluyorsunuz bunu böyle düşününce arkadaşlar Al, yaratanı inkar etmenin nasıl bir zulüm ve dolayısıyla senin iyi birisi olması olman için iyilerden bir o Bakara suresi 177'de geçen e, iyilik nedir, bir nedir ve bir birra men amene billahi vel yevmil ahli vel melayiketi vel kitabi vel nebiyyin diye iyiliği saymaya lütfen hepiniz o ayetin tefsirine bakın okuyun ve çok, üzerinde çok düşünün iyiliği saymaya neden inanç esaslarından başladı ve biz bugün bu kitabı okuyan, bu kitaba iman eden bu kitabın Allah katından olduğunu söyleyen insanlar olarak nasıl olup da günlük hayatta Allah'a inanmıyor ama çok iyi birisi diyebiliyoruz birisi için. Ahirete inanmıyor ama çok iyi birisi. Ama Allah Teala diyor ki iyilerden olmak için önce Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplara ve ahirete inanmış olman gerekiyor diyor orada. Bu bakımdan efendim müfsitlerin... Ne dedi? Zulmü inkar ile uğradıkları fena akıbetlerine, zulüm ve inkar sebebiyle uğradıkları fena akıbetlerine mukabil. Çünkü orada Firavun'un sonu anlatıldığı için müfsitler orada anlatıldı. Muslihların, muslih ıslah eden demek, düzelten, hep yeryüzünde salah yani barış huzur arayan ara düzelten fesat bakın bozgunculuk ara bozmaktı ıslah salah da hep düzeltmek doğruyu istemek demek muslihlerin yani burada tabii peygamberler anlatıldığı için Davut ve Süleyman Aleyhisselam oluyor o müslihler ilmi faziletle erdikleri harikulade muvaffakiyetlere misal verilmiş oluyor yani musluhlar da hani yeryüzünde salah isteyenler, barış isteyenler, huzur isteyenler de arkadaşlar böyle sırf bunu istedikleri için o olmuyor. Ona da dikkatinizi çekmek isterim. Yani biz e, evet dua bir ameldir ama amelin yerine sadece duayı koyduğumuzda e, o istediğimize, ancak bir mucize olursa, çok mucizevi ve çok özel bir ikram olursa elbette erebiliriz. Ama gereken şartlara riayet etmediğimizde ona ermeyeceğiz. Mesela örnek vereyim arkadaşlar. Mesela ne olsun? Başarı istiyorsunuz. Ya Rabbi işte şöyle bir işe kalkışacağım, bana başarı nasip et diyorsunuz. Muvaffakiyet ver, mahcup etme diyorsunuz. Veya işte e, ıslah olsun. Mesela diyorsunuz ki ya ya Rabbi ne olur şu mültecilere yardım et ya Rabbi. Böyle sefil perişan işte Akdeniz insan doldu arkadaşlar ya. Akdeniz'in dibi insan doldu yani. E, olmasın bunlar yeryüzünde. Neden insanlar ülkelerinden bu şekilde kaçıyorlar böyle mecbur hissediyorlar kendilerini herkes kendi ülkesinde ya Rabbi barış içinde huzur içinde yaşasın diye dua ediyorsunuz peki ediyoruz tabi hepimiz ediyoruz peki arkadaşlar bunun olmasının yani bu istediğimiz şeyin mesela başarı olabilir barış olabilir i̇şte veya mesela sağlık istiyorsunuz allah Teala'dan sağlıklı bir hayat istiyorsunuz mesela bunun olmasının şartları var öyle değil mi yani yeryüzünde barış olması için Müslümanların mesela ilk aklıma geleni söyleyeyim, e, Ali İmran suresinin son ayetinde cihada daima hazır olmanız gerekiyor. Yeryüzüne barış olmasını istiyorsanız arkadaşlar. Yani yeryüzüne barış olmasını istiyorsanız bunun yolu cihada her an hazır bir topluluk olduğunuzu her anlamda hazır ama. Yani biz ölmeye varız falan tamam tamam hepinizi öldürürler. Yani Irak işte gibi girer ve öbür taraftan çıkar adam. Ee, hazır olmayı her anlamda söylüyorum yani teknik olarak işte ne donanımı olarak eğitim olarak her anlamda. Siz cihada hazır olduğunuzda ve sabiru ve rabitu efendim böyle gözcüler murabıtlar yani hakim e, e, ülkenize olaylara efendim hakim olduğunuzda kim ne yapıyor kim ne söylüyor bunu takip ettiğinizde e, ancak barış olabilecek yeryüzünde o zaman e, barışı istiyorsak dua et, dua ediyorsak barış için onun şartlarından birisi olan bu cihada her an hazır olmak çünkü siz savaşa hazır olduğunuzda karşıdaki size saldırmak istedikten çekinir dolayısıyla bu barışı sağlayan bir şeydir mesela çok basit bir şey olarak söylüyorum e, sağlıklı olmak istiyorsunuz Allah'a yalvarıyorsunuz sağlıklı olmak için ama beslenmeniz yanlış yaşam tarzınız yanlış işte hareketleriniz yanlış anlatabiliyor muyum e, yatmanız kalkmanız saatleriniz her şey programınız günlük programınız yanlış ama dua ediyorsunuz sağlıklı olmak için yani bunu da bilelim arkadaşlar e, şartlara riayet edeceksem zaten sonuca ulaşırım duaya ne gerek var diyen var mı aranızda bir parantez açalım şimdi burada yani şartlara riayet ediyorsa Yahudi de kazanır, işte Hristiyan da kazanır Ateist de kazanır yani çalışan kazanır zaten hani duaya ne gerek var, biz duayı niçin yapıyoruz çalışmadan kazanalım diye çalışmadan ulaşalım sonuca diye diye düşünüyorsanız arkadaşlar her çalışan da kazanamaz bir de dua edilen bir yani duayla desteklenen bir çalışma bereketlenmiş bir çalışmadır o zaman yani daha küçük bir emekle daha büyük sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama hiçbir zaman acizane kanaatim arkadaşlar dua kulluk görevinin yerini tutmaz. Buna da delilim peygamber efendimizin hayatından delilim arkadaşlar. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de çıkmaza girdikten sonra yaklaşık bu işte peygamberliğinin 10. yılına falan denk geliyor. Çıkmaza girdikten sonra bir çıkış yolu aramak için her yola başvurmasıydı yani Mekke'ye gelen bütün kabilelerle görüşüyor, etraftaki kabilelerle görüşüyor, Taif'e gidiyor, herkesle, herkesle konuşuyor, ulaşabildiği herkesle konuşuyor Peygamberimiz. Ve bunların çoğundan kovuluyor, Taif'ten nasıl döndüğünü biliyorsunuz yani, çoğundan tahkir edilerek veyahut da biraz gönlü alınarak işte çok isterdik ama mümkün değil falan gibi böyle efendim red cevabı alıyor peygamber efendim peki neden şunu demiyor ya Rabbi bizim sığınacağımız bir belde var ve sen bunu biliyorsun bana onları söyle de sadece oraya gideyim o kapıyı çalayım diğer kapılarda beni böyle dolaştırma niye demiyor Allah Teala'ya bir düşünün bunu arkadaşlar lütfen Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edileceği belli olup da bütün artık Müslümanlar gittikten sonra kendisi hicret edeceği zaman hangi yolla hicret etti? Arkadaşlar nasıl yaptığından nasıl hicret etti? Develerini hazırladı, satın aldı. Hazreti Ebu Bekir ondan sonra güzergahını belirlediler. Önce yol şaşırtmak için önce güneye doğru gitti, mağarada kaldı, işte müşrik bir şey tuttu müşrik olmasını niye söylüyorum yani işin gereği müşrik olması değil işin gereği ehil olmasıydı bir rehber tuttu çöldeki ana yolların dışındaki bütün tali yolları kimsenin kullanmadığı yolları çok iyi bilen bir rehber tuttu peygamberimiz çünkü ana yoldan gitmek istemiyor bir rehber tuttu işte Hz. Ebubekir'in Bekir'in çobanı var ona koyunlarını, kendi izlerinin arkasından koyunlarını otlatmasını ve izlerini yok etmesini, devenin izlerini yok etmesini tembih ettiler. Yani bakın ne kadar tedbirler aldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye şöyle demedi? Ya Rabbi bundan bir yıl kadar önce sen beni miraca çıkardın. Orada bir Burak diye bir şeye bindim ben. Yani vın diye Kudüs'e gittim. Şimdi lazım o Burak Ya Rabbi. Şimdi şu Burak'ı gönder. Binelim Mekke'den. Gözümüzü açana kadar Medine'deyiz. Niye Burak'ı istemedi? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bak Peygamber Efendimiz, peygamber. Yani bu davanın bir numaralı şahsı, Allah'ın sevgilisi, en sevdiği kul, alemlere rahmet olarak gönderdiği kul. Ama Cenab-ı Hak onun, e, ben şöyle diyorum, Miraç, Rabbimizin peygamberimizi özel misafiri olarak şoförünü gönderip aldırtmasıdır. Ama hicret peygamberimizin kulluğunun bir parçasıdır. Ve onun çabalarıyla olması gerekir. Tabii ki siz e, peygamberimiz çaba sarf etti. Allah'a da yalvardı. Biliyorsunuz o e, İsra suresinin 80. ayeti miydi? Ve kurrabbi edekilniyimudekhala sıdkın ve ahlicniyimukhraca sıdkın ve cealleyimilledünke sultanen nasira. Hep bunu okuyarak peygamberimiz Mekke'den çıktı. Efendim o zaman tabi Cenab-ı Hak da onu destekledi. İşte ile karşılaştığı zaman gösterdiği mucize e, müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiği zaman gösterdiği mucize yani Cenab-ı Hak e, her, her zaman o yolda olana ve samimi olana ve çalışana yardım eder efendim bunu da böylece burada vurgulamış olalım e, işte muslifler arkadaşlar müfsitler Firavun, e, firavun ve avanesiydi, onun örneği önceki kıssada verildi. Burada ise muslehların yani salahı arzulayanların, iyilik arzulayanların ilmi faziletle, bakın salahı arzulayanların dua ve niyazla demiyor, ilim ve faziletle e, erdikleri harikulade muvaffakiyetlere misal, ve Enbiya'nın mucizesi zımnında burada çünkü çok mucizevi hadiseler anlatılacak onun alt metni olarak da Evliya'nın kerametine bir numune bir örnek gösteriyor acayip olan mazmununun tahkikine itina içinde bilhassa kaset ile başlanmıştır yani biraz sonra öyle acayip şeyler anlatacak ki öyle sıradışı şeyler söyleyecek ki içeriği yani o kadar İnsanı hayrete düşüren bir içerik ki e, bunu dikkatle okuyun, dikkatle düşünün, dikkatle araştırın. Tahkik arkadaşlar bir şeyin hakikatine ermek için çaba sarf etmek demek. Araştırmak demek yani. Bunun araştırılmasına itina gösterilmesini temin etmek için de kasemle başlanıyor. Le, ad. Bunlar... E, yemin ifadeleri yani Şanu uluhiyyetime kasem ederim ki Davut ve Süleyman'a velaka Atena davu ve Süleymane ilmen bir ilim verdik bu ilmen ifadesinin Nekra gelmesi de önemli biraz sonra ona temas edecek Benzer bir ifade Bakara Suresi 251. ayet-i kerimede de geçiyor ve Ata'hullahul mülke vel hikmete ve Allah ona mülk yani saltanat, hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti ifadesi Bu ayet-i kerimenin de içeriğine göre mülk ve hükümet ile meşhur ve mümtaz olan Davud ve Süleyman aleyhisselama verilen fadlı ilahi cümlesinden ikramlar Cenab-ı Hakk'ın onları üstün kılan onları, o ikisini diğer müminlere üstün kılan özellikleri cüm ihsanları cümlesinden evvel emirde yalnız ilmin zikrolunması. Yani Cenab-ı Hak Davud'a ve Süleyman'a neler verdi? Uh, neler vermedi ki? Yani rüzgara hükmediyor, hayvanlara, cinlere hükmediyor, çok büyük bir saltanat kuruyor. İstediği şey hemen oluyor. Yani bir şey istiyor ve hemen oluyor o istediği şey. Bütün bu verilen yani şeydir biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam kral peygamber. Yani dünyaya hükmediyor, siyasi açıdan da bir e, lider, e, saltanat verdi, zenginlik verdi, güç verdi, hikmet hepsini verdi. Fakat bu verilenler içerisinde diyor e, Süleyman Aleyhisselam'a verilen Fadlı İlahi cümlesinden evvel emirde daha başta en başta yalnız ilmin zikrolunması. Bunların hepsinin içinden burada neyle başladı? İlimle başladı. İlmin şan ehemmiyeti hepsinden yüksek olmasındandır. Ve bana sorarsanız hep diğer hepsinin de anahtarı olmasındandır. Yani hepsini açan anahtardır ilim. İlmendeki tenkir, nekre gelmesi yani. işte az önce söyledim. Mesela ve le kad'ateyna Davude ve Süleymanel ilme demedim, bilinen bir ilmi verdik biz onlara demedi, ilmen diye bir ilim, bilmiyoruz biz mahiyetini, nekra gelmesi, bunun fevkalade bir ilim olduğunu işar içindir, buna işaret etmek içindir. Şehristani'nin Milallül Nihal'deki beyanı ve çile, Milal ve Nihal e, Şehristani'nin, Arkadaşlar dinler tarihine dair, mezhepler ve dinler tarihine dair çok klasik kıymetli bir eseri. Buradaki beyanı veç ile tarihin şehadetine nazaran Anadolu ve Yunanilerde felsefenin zuhuru Süleyman Aleyhisselam zamanında parlayan ilm-i hikmetin inikasından, onun yansımasından olmuştur böyle bir teori var arkadaşlar ben de oturup incelemedim daha doğrusu yani benim e, ihatamı aşıyor fakat e, iknayım o teoriye arkadaşlar o da şu yeryüzünde insanlık e, ilim hikmet işte tabi ahlak ve maneviyat zaten öyle de ilim hikmet teknoloji sanat e, ve çeşitli buluşlar temel ama çok temel buluşlar yani şu anda da gündedeki bilir kaç yüz tane e, keşif yapılıyor kaç yüz tane icat yapılıyor patent alınıyor bunları söylemiyorum çok temel yani insanlığın e, gidişatında sıçrama oluşturacak buluşlar yani mesela işte demire şekil verilmesi demirin eritilip şekillendirilebilmesi insanlık tarihini değiştiriyor gidişatı değiştiriyor böyle bir tarih seminerinde mesela dinlemiştim işte üzenginin bulunması mesela üzengiyi biliyorsunuz değil mi ata binenlerin ayaklarını koydukları o demir üçgenler efendim üzenginin ona daha doğrusu şey demiyoruz ona ne deniyor inovasyon deniyor arkadaşlar var olan bir sisteme o sistemi çok daha verimli hale getirecek küçük bir ekleme yapılması yani insanlar atı ehlileştirdiler, ata çıplak bindiler sonra efendim eli keşfettiler işte yuları keşfettiler sonra da e, üzengiyi keşfettiler üzengi keşfedildiğinde Eller serbestken atabilmek mümkün oluyor. Çünkü ayaklarla kendini tutuyorlar ata binenler. Ve bu sefer atın üzerindeyken ok atabiliyorlar. Bu da savaşların ve dünya tarihinin gidişatını çok e, mühim bir dönemeç teşkil ediyor bunun gibi işte tekerleğin icadı derler hepiniz bilirsiniz doğrusu bir bilim tarihçisi olmadığım için böyle dünyanın gidişatını değiştiren en önemli buluşlar neler bilmiyorum fakat teoriye dönelim teori şu arkadaşlar mesela işte dikiş İdris aleyhisselam tarafından bulunduğu söyleniyor işte parçaları birleştirerek iğneyle dikilerek efendim bir elbise yapılması veya çadırlar yapılması gibi veya başka ihtiyaçların yapılması gibi efendim işte tarımın bulunması mesela. E, buğdaylı e, şeylerin tohumların e, saklanabilmesi bir sonraki yıla ekilip e, yetiştirilebilmesi bütün bu insanlığın gidişatını değiştiren önemli buluşların bir peygamber döneminde olduğunu ve bir peygambere ilahi bir e, dokunuşla yani mucize, ilham ne derseniz deyin bunun olduğunu o peygambere verilen bir meziyetle bunun gerçekleştiğini söylüyorlar işte ee, Anadolu ve Yunanilerde felsefenin zuhuru da Süleyman Aleyhisselam zamanında parlayan ilm-i hikmetin ikasından, onun yansımasından olmuştur. Ve kala biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar ikisi, o ikisi dediler ki Elhamdülillahimlezi faddalena ala kezirin min ibadihil müminin Kullarından pek, hep eksik söylüyorum burayı, mümin kullarından Pek çoğunun üzerine bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun. Hamd yalnız o Allah'ındır ki fadlıyla bize mümin kullarının bir fazla fazilet verdi diye onlarda hamd ettiler. Şimdi Elmalı burada bu hamdi birazcık açıklayacak. Ben de mim koymuşum buraya mühim anlamında daha önceki okumalarda. Şimdi oraya geçeceğim ama arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? Biz de genelde hani bu mahviyet terbiyesi, yani kendini hiç görmek, kendini değerli görmemek, dozunu kaçırdığımız zaman bunun arkadaşlar bize verilen Allah'ın ikramı olan nitelikler bile yokmuş gibi davranmaya başlıyoruz. Ben bunun hem kendimizi ziyan etmek, israf etmek anlamına bir fecat. Hem de bizim bize verilen o meziyetten pek çok insan istifade edebilecekken biz ne, ne demek canım ben de öyle bir yetenek nerede veya işte ben ben de ne gezer falan değil, e, başkalarının onundan yani bizdeki o meziyetten istifade etmesini de engellemiş olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah yanlış anlatmıyorumdur çünkü biz bugün ee, narsizm çağındayız biraz yani herkesin kendi, imaj devrindeyiz yani herkesin kendisini olduğundan daha başarılı, olduğundan daha yetenekli, daha zeki, işte daha e, asil, ne bileyim daha varlıklı, daha akıllı falan gösterebilmesi için e, sırf bunun için çalışan şirketler var yani size CV yazmak üzere size bir başvuru mektubu yazmak üzere çalışıyor yani e, öyle başvuru mektupları yazılıyor ki yani okuduğunuzda siz diyorsunuz vay be yani neymiş bu insan ama bir ki o tanıdığınız birisi Dolayısıyla böyle bir çağda benim bunu söylemem hani onu körüklemiş olur mu, yanlış yapar mıyım diye bir endişem olmakla beraber arkadaşlar. Ben Allah'a çok şükür kendisini olduğundan çok daha büyük gösterenlerin ağırlıklı olduğu bir çevrede yaşamıyorum. Ağırlıklı olarak kendisine verilen nimeti, bu işte herhangi bir manevi nimet olabilir, zeka olabilir, başarı olabilir, toplumsal bir konum olabilir, zenginlik olabilir kendisine verilen nimeti e, çok şey yapmayan yani önemsemeyen hani onu onu bir şey görmeyen kendini bir şey görmeyen bu nimetten ötürü hani hep böyle daha e, mütevazi daha mahviyetkar olmaya çalışan insanların ağırlıklı e, olduğu bir çevrem var bunun içinde Cenab-ı Hakk'a çok şükür ediyorum fakat orada işte şunu gözlemliyorum arkadaşlar e, büyük bir yetenek kendinde onu görmediği için e, gidiyor yani gidiyor şimdi o çok sevdiğim fıkrayı tekrar anlatma zamanı kim bilir 575 falan olmuştur saymadım sayanlar varsa söylesin e, kaçıncı kere anlattığımı ben de bilmiyorum e, fıkra şöyle adamın biri ölmüş e, kıyamet günü dirilmiş işte hesabı görülmüş Cenab-ı Hak ona demiş ki sen cennetliksin cennete gideceksin ama Cennete gitmeden önce şu mahşer meydanında herkes buradayken yapmak istediğim bir şey var mı? Bu fıkradan ötürü ben hep diyorum bakın mahşer meydanıyla ilgili bile insanın bir hayali olmalı, bir planı olmalı. Yani Allah böyle derse hani bön, bön bakmayalım şunu yapmak istiyorum ya Rabbi diyelim. E, neyse adamcağız da askerliğe meraklıymış. E, demiş ki ben askerliğe çok meraklıyım. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük askeri dehasını tanımak isterim. Tamam demişler, melekler almışlar onu götürüyorlar. Giderken bu düşünüyor işte kim acaba, Büyük İskender mi, Napolyon mu, işte kim yani acaba diye böyle düşünüyor. Gidiyorlar bir ufak tefek adamın önüne işte diyorlar en büyük askeri deha. Adam bakıyor simasını tanımıyor. İsmini soruyor, ismini de hiç duymamış. Dünyada ne iş yapardınız diyor. Adam diyor ki Kundura tamircisiydim. Bu sefer adam meleklere dönüyor. Diyor ki ben diyor en büyük askeri dehayı tanımak istedim diyor. Melekler de diyorlar ki işte bu ama iline hiç fırsat geçmedi. <gülüyor> Dolayısıyla arkadaşlar bize verilen e, yeteneği abarttığımızda bu kibre dönüşüyor. Çok tehlikeli e, ama yok saydığımızda da e, hem kendimizin tekamülü açısından hem çevremizin ondan istifadesi açısından ziyan etmiş oluyoruz yani bir de hani şöyle düşünün her insan teknüsa yani hiçbirimiz figüran değiliz arkadaşlar bu dünyada her insan teknüsa hani o kendini ziyan etmesi ve e, tabi bunun şimdi aranızda muhakkak psikolog arkadaşlar eğitimci arkadaşlar vardır dinleyenler arasında bunun çocukluk çağı ile ilgili anne babamızın içselleştirdiğimiz yorumları ve sesleriyle ilgili çok böyle travmatik veyahut da çok hani ince ince işlenmiş kökleri var onu biliyorum ama yine de biz bu hayatın ne diyelim sahibi demeyelim de emanetçisi biziz en verimli şekilde onu kullanabilmek için bakın şimdi burada Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın sünnetine onların yani nasıl Cenab-ı Hakk'a nasıl şükrettikleri ve bunu şükrederken kullandıkları ifadeye bakın. Bizi mümin kullarının pek çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun. Yani ne demek üstün kılan ya? Yani niye sen kendini üstün görüyorsun falan der mi bize o sufi terbiye? Yani tasavvuf da bazen kantarın topuzunu kaçırdığını düşünüyorum. Hani mütevazi olacaksın ama mütevazi olmak için arkadaşlar önce bir şey olacaksın. Ben bunu da çok önemsiyorum. Yani hiçbir şey olmadan mütevazi ol istersen zaten bir şey değilsin ki. Hiçbir şey yok ortada yani. Neyin, neyin kibrini yapacaksın ki mütevaziyim diyorsun yani? Önce bir eser koy, bir iş koy ortaya, bir hayat ortada böyle imrenilen bir şey olsun. Ondan sonra onunla hava atma. İşte o imrenilen şeyi ortaya koyabilmek için bu hayatımızın herhangi, yani herkese göre değişir. Ee, acizane kanaatim arkadaşlar imrenilen eserinizi insanlar diye düşünmeyin yani. İnsanlar Çünkü insanları istediğiniz gibi yapmak mümkün değil ee, herhangi bir şey yani bir iyilik bir ilim fazilet sadaka Hayır Hasenat işleri sanat işte herhangi bir şey yani dünyada bir eser bırakmaktan bahsediyorum arkamızda hani genellikle anneler işte çocuklarım benim eserim falan diyor da yani ne olacağını bilmiyorsun ki çocuklar eserin mi olacak acaba yoksa e, üzüntü kaynağın mı olacak hepimizin ki inşallah medari iftiharımız göz bebeklerimiz olsunlar o Furkan suresindeki duaya da devam etmekte yarar var peki arkadaşlar bunu yeterince hatırlattık geçelim şimdi Elmalı Hamdi Hazır diyor ki yani e, hani Hamd yalnız o Allah'adır ki Fadlı'yla bize mümin kullarının bir çoğundan fazla fazilet verdi yani milkü devletle değil Fadlu faziletle mütehassıs olarak tahtisi nimet ettiler. Yani nereye o hamdlarını nereye yoğunlaştırıyorlar arkadaşlar? Hamd olsun bize nasıl zenginlik verdi. Hamd olsun bize nasıl saltanat verdi. Buna yoğunlaşmıyorlar. Diyorlar ki hamd olsun bize fazilet verdi. Yani çok üstün bir ahlak, çok üstün bir kemal, çok üstün bir karakter, çok üstün e, meziyetler, ilim verdi. Ve nail oldukları Fadlu fazileti hükümet ve devleti Allah'tan bildiler. Bir de bu var. Biz yaptık demediler. Yani Allah'a hamd olsun bize ne kadar seçkin kıldı, bizi insanların ne kadar üstüne çıkardı diye Allah'tan bildiler. Ve ondan dolayı met ü tazim ile hamd-ü sena ancak onu veren Allah'ın hakkı ve hükümeti hakimiyet münhasıran onun şanı olduğunu bilerek hareket ve şükrünü ifaya gayret ettiler ki bu onlara verilen ilmin asarından biri oluyordu yani kendisine ilim verilmiş olan kişi kendisine verilen diğer nimetlerin de nereden geldiğini bilir ilim ehli kibirlenmez yani kibirlenmez bazen görüyoruz arkadaşlar böyle hani ilmiyle bilgisiyle karşısındakini dövenleri e, görüyoruz arkadaşlar peki o niye böyle oluyor Hani ilmiyle böyle şey yapıyor. Kim bilir nasıl büyük bir boşluk var içinde diye düşünüyorum ben yani orada. Dolmuyor, bir türlü dolmuyor. Hani o boşluğu bitirip de etrafa dağıtmaya, etrafa yaymaya ve bunu böyle hani sevgiyle, rahmetle, ikram, ikram ederek yapmaya ee, fırsat kalmıyor devamlı e, o kadar zayıf ki ego değeri bazılarımızın arkadaşlar bu bizde bazen bunu yapabiliyor olabiliriz e, bu kadar eğer iyi bir tanım yaptığımı düşünüyorsanız neden bir insan bir şeyi iyi tanımlar çünkü kendisi de biliyordur ya hani bana damdam dam düşeni getirin demiş ya Nasretin Hoca onun gibi Bazen ego değerimiz bazı konularda o kadar düşük olur ki yani kendi hakkımızdaki değer yargımız o kadar düşüktür ki devamlı kendimizi iyi hissetmek için o konuda veya başka bir konuda her neyse çok iyi olduğumuzu ortaya koyma ve bunun altını çizme ihtiyacı hissederiz. İşte o içindeki boşluğun kocaman olması, doldurulamıyor olması arkadaşlar insanı hem de bu alınganlıkların da temel sebebidir. Yani her şeyi kendisine yönelik bir saldırı olarak anlar. Birisi mesela diyelim canı sıkın suratını asmış orada oturuyor. Bu şimdi bana niye böyle, bana niye surat asıyor? Ya sana asmıyor. Burada sana düşen, çünkü hiçbir şey yok aranızda. Sana düşen gidip ona hayır arkadaşım, canın mı sıkkın, bir şey mi var, bir derdin mi var, yardımcı olalım ya da bana düşen bir şey var mı demen lazım. Ama o kadar kendisiyle ilgili değer yargıları o kadar düşük ki etrafında olan her şeyi kendisine yönelik bir saldırı olarak algılıyor. Dolayısıyla kibre ihtiyacı var yani ayakta kalabilmek için. Bu onu mazur kılmaz bu arada. Yani parantez açayım mazur kılmaz. Ama anlamaya çalışıyoruz yani niçin böyle diye. Çünkü yetişkin insan davranışlarından sorumludur arkadaşlar. Bunu 14 yaşındaki 15 yaşındaki bir çocuk yapsa evet. Diyebiliriz ki ya bak böyle bir travması var o yüzden şimdi böyle davranıyor ama 35-45 gelmiş <gülüyor> bu yaşlara artık o, o travmalarını da e, görebilmesi lazım kendisinin düşünce biçimini de e, kıyaslayarak etrafına bakarak işte araştırarak öğrenerek e, ıslah etmesi lazım kendisine şimdi bana bir sürü sorular gelecek biliyorum nasıl ıslah ederiz ne yaparız falan bilmiyorum ben de arkadaşlar yani ben biraz pedagojiden istifade ediyorum biraz psikolojiden istifade ediyorum biraz e, tasavvuftan istifade ediyorum hadis okumanın çok faydası olduğunu düşünüyorum acizane kanaatim peygamber şemaili okumanın peygamberimizin hayatını okumanın e, kendimizi e, görmek istediğimiz ayna yani aynada nasıl bir görüntü olmasını istiyoruz orası bize işte en ideal formu sunuyor ona e, uymayan her davranışımızın yanlış olduğunu e, mesela ben kendi adıma düzeltmek için bir fırsat olarak görüyorum ama bu biraz da kişiye göre değişen bir şey Firavun hükümetine tekabül eden faziletkar bir hükümetin ruhunu gösterir bu elhamdülillah diyor çok güzel cümleler bunlar yani e, inkarcıların zalimlerin yeryüzündeki başarısı nasıl e, kitlelere, insanlara, eziyete dönüşüyor ve onların kibrini artırıyorsa, işte Yahudilere bakın bugün, e, Amerika'ya bakın ve benzeri yerlere bakın arkadaşlar. E, hati, onun tam zıttı, şimdi iki zıt örneği peş peşe anlatıyor burada Rabbimiz. Onun tam zıttı faziletkar, yani ahlakı, fazileti, takvayı esas alan bir hükümetin ruhu nedir? Bir başarıya ulaşmışsak bu Allah'tandır, bizden değildir. Ee, evet o başarıyı da görmek ama çünkü demin dedim ya yani fazla mahviyetten başarıyı görmemek insanı küfranı nimete sürüklüyor arkadaşlar. Yani Allah Teala sana bir meziyet vermiş yok canım nerede bizde o diyorsun. Verilen meziyeti inkar ediyorsun, küfranı nimet yapıyorsun. İşte bu elhamdülillah fıkrasının derin zevkini duyabilenler ne mesutturlar. Allah Teala o zalim, cehud, mağrur, müfsit firavun hükümetini batırdıktan sonra Davud ve Süleyman'a verdiği ilim ile böyle Allah'ı bilip hamdeden bir hükümet-i fadıl'a yetiştirmişti. 16. ayet Ve verife Süleymanı Davud'e Hem Süleyman Davud'a varis oldu yani onun makamına kaim oldu peygamberler altın ve gümüş mirası bırakmadılar ancak ilim miras bıraktılar hadisi şerifi mantıkunca bu hadis şeriftir peygamberler altın ve gümüş değil ilim bırakırlar miras olarak arkalarında bu hadisi şerif mantıkunca bu miras mal mirası, mal mirası değil arkadaşlar ya davudu inna cealnake halifeten fil ard ey davud biz seni yeryüzünde bir halife yaptık fahkum beynen nasi bil hakkı İnsanlar arasında hakla hükmet. Velayet et tabiil heva. Hevaya tabi olma, nefse tabi olma. Sat suresinin 26. ayetinde buyurulduğu üzere, nas beyninde yani insanlar arasında hak ile icrayı ahkam etmek hususunda makamına geçmek. Kimin makamına? Arkadaşlar, Davud'un makamına. Yani zikredilen ilmi fadılda, ilim ve fazilette, nübüvvet ve mülk ve siyasette Yerini tutmaktır ki bu makamı Hazreti Davud'un 19 oğlundan Süleyman Aleyhisselam geçti. Yani Süleyman'a, Davud'a miras çıkıldık. Hem ilimde, hikmette ve fazilette hem de halifelikte. Ve Allah'ın nimetini tahtis ve teşhir ile kendilerine verilen mucizatı, mucizeleri tasdik için halkı davet etmek üzere gale. Dedi ki, ya, ey e, yuhannas, ey insanlar dedi. Olimna mantıkat tayir. Bize mantıkı tayr öğretildi. Mantıkut tayr kuş mantığı. Yahut kuş dili, kuşların lisanı. Şimdi bu kuşların, birazdan karıncalardan da bahsedecek. Düşünme biçimini mi anladı? Onların kavrayışlarının hem duyularla, hislerle hem olabildiği kadar işte ne kadar varsa hayvanların da kendine göre ruhları ve akılları var. O bütün o iç dünyalarıyla nasıl çalışıyor onların kavrayışı ve birbirlerine kendilerini nasıl ifade ediyorlar? Hem o kavrayışı yani kuş mantığını hem biz kuş beynini diyerek hakaret ederiz ama kuşlarla ilgili belgeselleri izlemenin şimdi tam zamanı haftaya kadar. Hem de onların birbirleriyle iletişim dilini, e, dili bize öğretildi. Ey insanlar bize bu öğretildi dedi Süleyman Aleyhisselam. Şimdi burada arkadaşlar yaklaşık 2,5-3 e, sayfa, iki, iki sayfa kadar e, bu kuş dilinin, kuş mantığının ne demek olduğunu, hayvanların dilini insanlar öğrenir mi? Ee, Hazreti Süleyman işte kuşlarla, e, e, karıncalarla nasıl konuştu bunları anlatacak. Takdir edersiniz ki ben efendim sözü nereye getirmek istiyorum. Bu akşamlık bu kadar. Ee, i̇nşallah Süleyman Aleyhisselam'ın bu hayvanlarla mükealemesini, bunun e, nasıl cereyan ettiğini Elmalı Hamdiyazır'dan okumak için haftaya e, Allah'tan bir mani olmazsa görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.